1784, numaralı konu, Hazreti Ali'nin bir nasihatta hayrın hakikatinden bahsetmesi, evet, Hz. Ali şöyle buyurmuştur, hayır, malının ve çocuklarının çoğalması demek değildir, hayır, ilminin artması, yumuşak huylu ve güzel ahlaklı olup Allah Teala'ya herkesten çok ibadet etmendir, güzel ameller yaptığında Allah'a hamd edip kötülük işlediğinde de ondan bağışlanma dilemendir, bil ki şu iki kişiden başka dünyadaki insanların hiçbirinde hayır yoktur, birisi, bir günah işletmendir dediğimde derhal pişman olarak bu günahı sildiren kişidir. Diğeri ise hayır yolunda koşan insandır. Kabul olunacağı cihetle takva ile yapılan hiçbir amel azımsanamaz.